Sen Resul gelmediyse bir kitap bilgisine ulaşmadıysan yani Risalet hücceti Allah Resul vasıtasıyla sana yapman gerekenleri bildirmediyse sen sorumlu değilsin. Resul gelmese de bir kitabı bilgiye ulaşmasan da sen sorumlusun. İkisi de doğru. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. alemin. Afdalussalati ve etemütteslim. Ala eşrafil murselin. Ve ala alihi ve ashabi ecmain. Ama baat. Arkadaşlar itikat derslerine devam ediyoruz. Bu üçüncü dersimiz. Şimdi biraz ağır oluyor. Konular ağır. Ee, yüzeysel olmaması gerekiyor. İşin aslı daha detaylara, derinlere de girmemeye çalışıyorum. Mesela bir önceki derste ee, konuları ikiye ayırmıştık. Risalet hüccetine ihtiyaç hisseden konular. Bunları subutu kat'i, delalet-i kat'i, subutu zanni, delalet zanni zann diye ayırdık. Bunların tesirleri ve etkileri üzerine hiç durmadım daha da detaya girilmesin diye. Mesela Allah'ın kıyamet gününde görülmesi, ee, delalet zanni demişlerdir veya meleklere iman, subutu kat'i, delalet-i kat'i denmiştir. Bunların tesirleri üzerinde girmedim olabildiğince açıklayıcı olmaya çalışıyorum ama yine de itirazlar geliyor. Keşke şey olacağım. Bizim anlayabileceğimiz tarzda anlaşsınız. Elimden bu geliyor. Yani gerçekten basitleştirebilme adına ben elimden geleni yapıyorum. Ee, yapamadığım noktalarda o da benim kusurum. Allahu Teala sizin ilminizi, fehminizi, anlayışınızı açsın. Benim sözlerimde size anlaşılır kılsın. Şimdi bir önceki dersi çok kısa özetleyecek olursak, çok basit bir şekilde özetleyecek olursak biz itikat konularını ikiye ayırdık. Bu tarafta Hatta bugün bir arkadaş dedi, isimlendirelim hocam dedi. Risalet hücceti ile sabit olan hükümler. Yani Allah peygamberi vasıtasıyla bize bildirecek. O bilgi gelmeden biz bilemeyiz. İşte bunlar. Diğer tarafta ise risalet hüccetine ihtiyaç hissetmeyen hükümler veya konular. Bir Resul'ün gelmesine gerek yok. İşte bunu, bunu şey yaptık. Yani sadece bunu konuştuk. Ve dedi ki bizim güncel itikat meselelerimiz tamamen bu tarafla ilgili. Yani... Allah'tan gayrısına ibadeti terk etmekle ilgili. Daha da biraz daha basitleştirerek söyleyecek olursak arkadaşlar. Allah subhane ve teala'nın rububiyeti ve uluhiyeti ile ilgili alakalı konuların tamamı buradadır. Bunlar da Risale-i ihtiyaç yoktur. Bir habere ihtiyaç yoktur. Allah'ın yani bir insan fıtratı gereği önümüzdeki ders bunları izah edeceğim. Fıtratı gereği bir kendisinden daha güçlü bir şeye ibadet etmek ister. Ve arayış içine girer. Bu arayış içerisinde gökyüzünü yaratan, yeryüzünü yaratan mutlak güç ve kudret sahibi bir ilah olduğunu bilir. Ve buna yönelmesi gerektiğini bilir. İşte bu bilgi için bir rasule, bir rasulün tebliğine ve davetine ihtiyaç yoktur. Onlar bu konulardır dedik. Ama gökyüzüne bakarak, yeryüzüne bakarak, düşünerek, tefekkür ederek, aklederek bulamayacağımız hususlar vardır. Mesela cinler alemi. Yani insan düşünerek... Tefekkür ederek cinlerin varlığını bilebilir mi? Bilmez. Bunu peygamber bildirir. Veya Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin son peygamber olması. Bunu düşünerek, tefekkür ederek, gökyüzüne, güneşe, ayağa bakarak bilebilir miyiz? Bilemeyiz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin risaletinin son risalet yani Resulünün son oluşu, son oluşu, son Rasul oluşu itikadi bir konudur ama bilgiyle sabit olmuştur. Benim putlara ibadet etmeyeceğim sadece Allah'a ibadet edeceğim gerçeği itikadi bir konudur. Bu bana gelen bir bilgiyle değil bende var olan bir bilgiyle sabit olmuştur dedik bunları izah ettik. Şimdi arkadaşlar bu derste bu ayrımın bu ayrımın pratik neticesini göreceğiz. Yani bu ayrım size ne fayda verecek? Önce bir meseleyi uzun uzun izah edeceğiz. İki tane görüşten bahsedeceğim. Ancak dikkat, dikkat burası. Bu iki görüş birbirine muhalif olan görüş değil. Bu iki görüş birbirinin zıttı olan görüş değil. Bu görüşleri serdettiğimiz zaman ben zikretmeye başladığım zaman baktığınız zaman ikisi zıt gibi geliyor. Hayır ikisi zıt gibi değil. İkisi aynı görüşü dile getiriyor ama bu iki görüş birbirine karıştırılıyor. Bu karıştırılmanın sebebi işte bu tasnifi bilmemek veya bu tasnifi göz ardı etmek. Anlaşıldı mı? Tekrar ediyorum. Şimdi ben size... Bir konudan bahsedeceğim. Bu konuda Kur'an'a ve sünnete bakacağız. İki tane görüş ortaya çıkacak. Ve dışarıdan baktığımız zaman ya bu iki görüş birbirine zıt gibi. Bu böyle söylüyor, bu böyle söylüyor diyeceğiz. Halbuki bu iki görüş birbirinin zıttı değil. Daha doğrusu görüş demeyelim de iki doğru birbirinin zıttı değil. Her ikisi de doğrudur. Birbirinin zıttı değildir. Birbirinin zıttı gibi görünmesinin sebebi işte bir önceki derste anlatmış olduğumuz tasnifin bilinmemesidir. Not alarak delilleri ezberleyerek ve öğrenerek incelemeye, meseleyi öğrenmeye çalışın arkadaşlar Şimdi konumuz şu Konumuz şu Soru şöyle bir soru soralım Diyelim ki biz bir soru soralım ne diyelim İnsanlar kendilerine bir rasul gönderilmeden Allah tarafından bir bilgi gelmeden Sorumluluk sahibi midirler yoksa değil midirler Mükellefiyet başlar mı başlamaz mı Bana bir rasul gelmedi Bir kitap gelmedi Resul ve kitap vasıtasıyla ben hiçbir şey öğrenmedim. Ben sorumlu muyum değil miyim? Şimdi birinci görüş evet sorumlu değilsin. Sen Resul gelmediyse bir kitap bilgisine ulaşmadıysan yani Risalet hücceti Allah Resul vasıtasıyla sana yapman gerekenleri bildirmediyse sen sorumlu değilsin. Birinci görüş bu. İkinci görüş hayır. Resul gelmese de bir kitabı bilgiye ulaşmasan da sen sorumlusun. İkinci görüş bu. İkinci doğru bu. Peki bu ikisi de doğru mu? Evet ikisi de doğru. İkisi de doğru. Peki nasıl ikisi de doğru olabilir? Biri birbirinin zıttı gibi görünüyor. Hayır ikisi de doğru. Ama burada e, ikisinin de doğru olmasının sebebi işte bu konuların tasnifine göre ortaya çıkacak. Anlaşıldı değil mi? Yani basit anlatayım diye de bu kadar. Kendimi zorluyorum arkadaşlar. Şimdi... Birinci görüş veya birinci doğrumuz diyelim. Başlığımız şu. Risalet hücceti gelmeden insanlar sorunu değildir. Risalet hücceti gelmeden insanlar kesinlikle sorunu değildir. Eğer bir kişi Resul'le muhatap olmamışsa Resul'dan ona bir bilgi, kitap ulaşmamışsa bu kişi sorumlu değildir. Birinci görüş veya birinci doğrumuz bu. Şimdi arkadaşlar bunun delillerine okuyoruz. <gülüyor> Allah sizi annelerinizin karnından çıkardı. Nasıl? La te'lemune şey'a. Siz hiçbir şey bilmiyordunuz. Tamamen cahil, tamamen bilgisiz bir şekilde siz annenizden dünyaya geldiniz. Demek ki insanın dünyaya gelişi cehaletle başladı. Demek ki insan dünyaya geldiği zaman hiçbir bilgiye sahip değildi. Tamamen cahildi. Tamamen hiçbir bilgiye sahip değildi. Ha, O zaman şöyle diyebilir miyiz burada? Hiçbir bilgiye sahip olmayan bir kişiyi sorumlu tutmak, adalete... Adalet anlayışıyla uyuşur mu bağdaşır mı bağdaşmaz Allah da en adaletlidir Adillerin daha adilidir Allah subhanehu ve teala'nın adaletinden zerre kadar bir kuşku yoktur Demek ki ben hiçbir bilgiye sahip değilsem Ve dünyaya böyle geldiysem Dünyaya böyle geldiysem Resul vasıtasıyla bana bilgi gelmeden ben sorunu değilim Bakın birinci doğrunun delili çıktı Resul bana bir bilgi getirmeden Resul benden Allah'ın isteklerini e bana beyan etmeden ben sorunu değili. Mesela ve kezalika uhayna bi başka delil ve kezalika uhayna ileyke ruhan min emrina bi sana emrimizden bir ruh şey yaptık vahyettik Cebrail Aleyhisselam yani. Ma kuntet tedri mel iman. Sen bundan önce kitap nedir, iman nedir bilmiyordun. Yani Allah'tan vahiy gelmeden önce Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem gibi tertemiz bir insan bile iman nedir, kitap nedir bunları bilmiyordun. Yani Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de annesinden hiçbir bilgiye sahip değilken dünyaya geldi. Kendisine herhangi bir Allah tarafından vahiy gelmeden önce hiçbir bilgiye sahip değildi. O halde ne olacak? Ve enzelallahu aleyke'l-kitabe ve'l-hikmete. Allah sana kitabı ve hikmeti indirdi. Üçüncü delil. Ve allemeke ma lem tekun Bilmediklerini bu vasıtayla sana öğretti. Dünyaya Resulullah geldi veya bizler dünyaya geldik. Kitap nedir? iman nedir? Hiçbir şey bilmiyorduk. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem dahi bilmiyordu. Ama ve enzelallahu aleyke'l-kitabe ve'l-hikme. Allah kitabı ve hikmeti indirdi. Ve bilmediklerimiz şeyleri bilmediğimiz şeyleri Resul vasıtasıyla bize ne yaptı öğretti. Demek ki Resul gelmeden Resul tarafından Resulullah tarafından veya herhangi bir Resul tarafından Allah'ın gönderdiği bir kitap vasıtasıyla bize bilgi gelmeden biz cahiliz. Biz hiçbir şey bilmiyoruz ve bunun neticesi sorunu değiliz. Bakın birinci görüş veya birinci doğrunun deliller ne kadar sarih değil mi? Ne kadar sarih. Mesela, bir başka delil Rusule mübeşşirine ve müzdireyin ee, uyaran ve müjdeleyen rasuller gönderdik le alla yakune lin nase alellahi rasullerden sonra insanların Allah'a karşı bir delilleri olmasın ya rabbi sen bize bir şey göndermedin biz anamızdan Tamamen cahil olarak doğduk. Hiçbir şey bilmiyorduk. Senin Rasulün bile tertemiz fıtrata sahip olmasına rağmen senden bir vahiy gelmeden o da bilgi sahibi değildi. E biz de bir Rasul görmedik. Biz bilgi sahibi değiliz demeyesiniz diye Allah Rasulleri gönderdi. Ve bu bilgiyi öğretti. وَمَا كُنَّا مُعَذِّب۪ينَ Hatta نَبْعَثَ رَسُولَا Başka bir delil mesela. Biz Rasul göndermeden azap edecek değiliz. Bir başka delil. وَلَوْ اَنَّا bi بِعَذَابٍ min قَبْلِ Leqalu Rabbana leula ersalte ileyena rasulen fenettebi ayateke min qabl. En zel ve nahsa. Tahasur sayet olması lazım. Şayet onlar velo en ehleknahum bi min Daha önce biz onları bir azapla azaplandırsaydık leqalu diyeceklerdi ki Rabbana leula ersalte ileyena Rabbim keşke rasul gönderseydin. Biz bir şey bilmiyorduk. Fenettebi ayateke min qabl. En zelil olmadan azaba uğramadan önce biz ona tabi olsaydık senin tabi olsaydık. Bakın ayetle arkadaşlar bu veya buna benzer onlarca ayet vardır Kur'an-ı Kerim'de. Buna benzer bu manada birçok ayet vardır. Tüm bu ayetler şunu gösteriyor. İnsanoğlu dünyaya hiçbir bilgi sahibi olmaksızın geldi. Allah subhane ve teala bir rasul göndermeseydi. Vahil indirmeseydi, kitap indirmeseydi insanoğlunun sorumluluğu yoktu. Demek ki birinci görüş sorumluluk ancak bilgi geldikten sonra başlar. Bilgi gelmeden sorumluluk başlamaz. Bu bilgi Resul vasıtasıyla veya kitap vasıtasıyla gelir. Yazın bunlar arkadaşlar. Bu bilgi. Ne zaman ki bu bilgi bana ulaştı ben o zaman sorumluyum. Bu bilgi bana ulaşmadan ben cahilsem. Bu bilgi bana ulaşmadıysa işte bu cehaletim benim için mazerettir. Bu bilgiyi ben yanlış anladıysam, doğru anlayamadıysam, bilgi apaçık bir şekilde bana gelmediyse, ben bilgiyi farklı bir şekilde tevil ettiysem ben mazurluyum. Yani herkesin anlayışı aynı değil. Bu ayetlerden çıkan sonuç budur ve bu görüş doğrudur. Bu görüş kesinlikle doğrudur. Yanlış olma ihtimali yoktur. Yani ayetlerin açıkça ortaya koyduğu budur. Anlaşıldı mı? Şimdi bu birinci doğrumuz burada dursun. Birinci doğrumuzu buraya alalım biz. İkinci doğrumuz hayır. Hayır diye başlamayalım. İkinci doğrumuz risalet hücceti olmadan da insanlar sorumludur. Risalet hücceti gelmeden insanlar sorumludur. Risalet hücceti gelmeden insanlar mükelleftir. İkinci doğrumuz da bu. Bunun delili birincisi akıl delilidir. Birincisi nedir? Akıl delir Allah teala bu aklı niçin verdi? Düşünelim diye verdi. Tefekkür edelim diye verdi. Anlayalım diye verdi. Resul gelmese bile, kitabı bilgi gelmese bile Allah Subhane ve teala bize akıl nimetini verdi. Hatta biraz önce bir ayet okudum ya وَمَا كُنَّا مَعَذِّبِينَ حَتَّا نَبَعَسَ رَسُولًا Biz Resul göndermeden azap etmeyiz diye. Bazı alimler o ayete akıl diye tevil etmişler. Akıl vermeden azap etmeyiz diye. Allah'ın mi? Ha, akıl ver akıl var. Allah spanota akıl verdikten sonra, bu nimet verdikten sonra, insan olur tefekkür edebilir, düşünebilir ve doğruyu bulabilir. Bakın, ayet okuyoruz. Üffil lekum welima tabudun min dunilla size de. Sizin Allah'tan başka taptıklarınızda yuholsun, efela taqlun. Bunlara tapılmaması gerektiğine, bunlara ibadet edilmemesi gerektiğine dair hiç akıl etmiyorsunuz. Yani akledip de bunlara ibadet etmemeniz gerektiğine hala anlamıyor musunuz demektir bu ayet. Demek ki akıl nimeti Allah'ın vermiş olduğu bu akıl nimeti nedir? Yeterlidir. Bu bilgi yani bilgiye ulaşmak için doğru bilgiye ulaşmak için nedir yeterlidir? Bir başka ayet: ya kavmim la in ben sizden bir ücret bir karşılık beklemiyorum benim karşılığım sadece ama sadece Allah'tan geliyor efela takilun Allah bilir benim karşılığımı siz hiç akletmez misiniz benim davetim hususunda hiç aklınızı kullanmaz mısınız hiç aklınızı yani aklınızı kullansanız bu yaşadığınız şirk hayatının batıl olduğunu göreceksiniz ama aklınızı kullanmıyorsunuz diyor Mesela inne fiyhe halqis semavat vel ard göklerin ve yerin yaratıcında ve ee, ihtilafin leylü ve nehar gecenin gidip gündüzün gelmesi gündüzün gidip gecenin gelmesinde le ayatil ulil elbab, deliller vardır akıl sahibi için deliller vardır yani illaki bir rasul bir bilgi getirmesine gerek yok ki. Güneşte, ayda, yıldızlarda, karada, denizlerde insanın bizzat kendi nefsinde, başka başka Allah'ın yarattığı birçok e, yaratıklarda, mahlukatta birçok leayetillol albab edenler için deliller vardır. Ellezine yzikuruna ve ve Onlar ayaktayken, otururken ve yan yatarken Allah'ı zikrederler. Eee ve tefekkerun fi halqi göklerin ve yerin yaratılışını düşünürler. Rabbena ma rabbim sen bunları boş yere yaratmadın. Suhane faqina azabannar. Bizi sen bundan menzehsin. Bizi azaptan koru derler. Bakınız insanlar akıl nimetiyle gökyüzünde, yer yüzünde ve evrende gözlerin önünde gerçekleşen hadiseleri ne yaparlar? Düşünerek, idrak ederek çok rahat bir şekilde doğruya bu doğruyu bulabilirler. Birinci delil akıl delili. Hani buradaki doğrumuz vardı ya buradaki doğru ne diyordu? Akıl filan yetmez. Rasul gelecek sana bilgi öğretecek. Şimdi buradaki doğru ne dedi? Hayır akıl yeterlidir. Bir Rasul'e ihtiyaç yok. Tekrar ediyorum bu iki doğru birbirinin zıttı mı değil. Birbirinin zıttı mı değil anlatacağım inşallah. Bu iki görüş birbirinin zıttı mı değil. Hayır bunları anlatacağım inşallah. Mesela bir de fıtrat delili vardır. F, faqim ve şekil din Hanife, fıtrat fıtrat Allah fıtrat Allah'ı, lti fıtra nes alıyor. Sen yüzünü Allah'ın insanları yarattı o fıtrat dinine Hanif dinine çeviriyor. Demek ki fıtrat. ...tertemiz bir şey üzere yaratıldı, hanif din üzere yaratıldı. İnsanın fıtratında doğruyu bulma meyli vardır, doğruyu bulma eğilimi vardır. İnsan fıtratını, vicdanını, tertemiz fıtratını dinlediği zaman, onun gösterdiği yolda gittiği zaman dört dörtlük bir şekilde hakkı bulabilir. Resulün bir doğruyu bildirmesine e, Resul tarafından bir belge gelmesine gerek yoktur. Bu da ikinci görüşün delilerinin bir tanesi. o اَخَذِ رَبُّكَ مِنْ بَنْ يَا اَدَمَا مِنْ ظُهُورِهِمْ ve şehdederim onlara enفسim Allah Adem oğlunu yaratmış bizzat kendi nefislerine Adem oğlunu yani benim nefsimi bana şahit kılmıştır Elestu bi rabbikum bana sordu ben senin Rabbin değil miyim? Kalu bala vet ya Rabbi semme Rabbimsen ne? en ne? ben şahit oldum. Niçin en takulu yevmel kıyamete inna kunna an haza gafilîn? Ya Rabbi ben bunu bilmiyordum deme diye Allah Subhanahu ve Teala misak delili aldı bizden. Bakın Allah subhanehu ve teala daha bizi ilk yaratırken, ruhlarımızı var ederken ne yaptı? Bizden e, bir misak gerçekleştirdi, bizden bir söz aldı. Ben sizin Rabbiniz miyim dedi. Biz de şahidiz dedik. Sen bizim Rabbimizsin. Bunun için demiş? Bunu bundan ben habersizdim. Ya da e, benim babalarım şirk koşuyordu. Ben de onlardan sonra gelen bir kavimdim. Ben bunları bilmiyordum demeyelim diye Allah subhanehu ve bizden ne almıştır? Söz almıştır. İbnü i Cirret Taberi bu ayetin tefsirinde diyor ki yani sizler kıyamet gününde bizim böyle bir şeyden haberimiz yoktu. Bizler bunu bilmiyorduk ve gaflet içindeydik. Atalarımız da daha önce şirk koşuyorlardı. Biz ise onlardan sonra gelen bir nesliyiz. Biz onların yoluna uyduk. Onların şirk koşması ve bizim de cehaleten onların yoluna uymamızın sonucu bizi helak mı edeceksin demeyesiniz diye sizden böyle bir misak kaldık. Yani Allah'a bir mazeret sunulmasın diye. Bakın bir önceki gruptaki ayetleri birinci doğru ayetlerini anlatırken rasul gördük rasul gönderdik insanlar niye rasul göndermedin demesinler diye misak aldık söz aldık insanlar biz bilmiyorduk demesin diye şimdi aslında zahiren baktığınız zaman bir çelişki gibi yani ya Rabbi rasulü niye gönderdi sen misak aldın ya sen bizden misak aldın elestu bir rabbikum dedim bize şehitna dedik rasule ne gerek var Burada da madem rasul göndereceksin, rasul vasıtasıyla bize hakkı bildireceksin, o zaman misaka ne gerek var? Aslında zahirin dışarıdan baktığınız zaman böyle çelişki gibi görünüyor. Çelişkileri bunlar anlatacağım inşallah. İmni kesir diyor ki bu şahit tutmaktan maksat onların tevhide yatkın yaratılmaları olduğuna dair delillerdir. Allah'ın bu şahit tutmayı şirk usundan bu şahit tutmak şirk onlara kesin bir hüccettir diyor. Kurtubi'den, Şevkan'den birçok nakiller var arkadaşlar. Evet. İkinci doğrunun, e, ikinci doğrunun delillerinden bir tanesi akıl deliliydi. İkincisi misak deliliydi. Üçüncüsü en önemli delil ise nedir arkadaşlar? En önemli, inkar edilemez, en güçlü delil ise Resul gönderilmeden önce insanlara müşrik ismi veriliyor muydu, verilmiyor muydu? Mesela soruyoruz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem 39 yaşındayken Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem 39 yaşındayken hiçbir bilgi yoktu. Onlara bir peygamber de gönderilmedi. Onlara bir peygamber de gönderilmedi. Onlar uyarılmadı. Bir kitap bilgisi de yoktu. Bir peygamberin bilgisi de yoktu. Peki o insanlar sorun muydu değil miydi? O insanlar müşrik olarak isimlendirilir mi isimlendirilmedi mi? Bu soruya cevap verdiğimiz zaman ki bu sorunun cevabı çok net. Bu soruya cevabı bulduğumuz zaman işte bu doğrunun bu görüşün en güçlü delili oluyor. Bakınız Maide suresinde Allah Subhanahu ve Teala buyuruyor. Ya ehli kitabi kad ekum rasuluna yubeyyinu lekum ala fatratin min Ey ehli kitap size bizim peygamberimiz rasullerinin arasının resullerin arasının Kesildiği bir dönemde geldi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ne zaman gönderilmiş Resullerin arası kesilmiş hiçbir Resul gönderilmemiş hiçbir Resul gönderilmediği bir dönemde geldi demek ki o zamanki insanlar demek ki o zamanki insanlar bir Resul'ün tebliğine muhatap olmadılar onlara kitabi bir bilgi gelmedi İbn-i Kesir diyor ki şüphesiz Allah Subhane ve teala Muhammed'i elçilerin arasının kesilmiş olduğu ve doğru yol izlerinin kaybolduğu bir dönemde gönderdi. Üstelik bu dönemde dinler bozulmuştu. Putlara, ateşe, tavgutlara ibadet çoğalmıştı. Binaenaleyh bu nimet çok büyük bir nimetti. Fesat, tuğya ve cehalet bütün beldelere yayılmıştı. Din bütün yeryüzü halkı arasında karma karışık bir hal almıştı. Yani o dönemde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem 39 yaşındayken daha... Vahiy gelmeden önce hiçbir bilgi yoktu. Hiçbir rasul gönderilmemişti. İnsanlar tamamen Allah'a şirk koşuyordu. Hiçbir bilgi gelmedi halde insanlar sorumlu muydu? Evet sorumluydu. Demek ki sorumluluk için bir bilgiye ihtiyaç yoktur. Burada ne diyordu bu birinci doğrumuzda? Sorumluluk için Resul'ün bilgisine ihtiyaç var. Resul gelmeden sorumluluk başlamaz. Resul gelecek, sana öğretecek, sorumluluk öyle başlayacak. Burada böyle diyordu. Şimdi burada ne diyor? Hayır, sorumluluğun başlaması için Mükellefiyetin başlaması için Allah'ın emir ve nehirlerine tabiiyetin başlaması için şeye gerek yok. Resul'e gerek yok. Bak insanlar bu şekilde sorumlu tutulmuşlar. Kurtubi de diyor ki Hz. İsa ile Hz. Muhammed'in arasında 600 yıl geçtiği söylenmiştir. 569 yıl olduğu da söylenir. Ancak bunlar güvenilir haberler değildir diyor. Em Dediler ki onlar iftira atıyor. Bel hull rabbik. O Rabbinizden bir haktır. Li tunzira kavmen ma min min Daha önce senden önce senden önce herhangi bir peygamber gelmemiş kavmi uyarman için senden önce herhangi bir peygamber gelmemiş kavmi uyarman için. tunzira kavmen ma Kendilerine ve babalarına herhangi bir peygamber gelmedi bu yüzden de gafil kalmış bir topluluğu uyarman için biz seni gönderdik. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin yaşadığı dönemdeki insanlara Resul gelmediği gibi ondan önceki atalarına da Resul gelmedi. Ama hepsi müşrik olarak simlendirildi. Şirke olarak simlendirildi. Hani e, Resul'den tebliğ ve beyan gelmeden, Resul'den bilgi gelmeden sorumluluk başlamıyordu. Bak sorumluluk başlamış. Zahiren zıt gibi görünüyor değil mi arkadaşlar? Ama zıt değil. İza edeceğiz inşallah. Şimdi bakın o dönemle ilgili vahtasimu ve la Ve İz Alim Allah'ın ipine sımsıkı sarılın, ayrılmayın. Allah'ın size olan nimetin anın. Hani siz birbirinize düşmandınız. Allah'ın nimeti sayesinde kardeşler oldunuz. وكنتم على شفا min من النار فانقذكم منها حسيس bir ateş çukurunun kenarındaydınız bakın bilgi gelmediği halde Rasul gelmediği halde kitap gelmediği halde Allahu Teala o dönemde yaşayan insanlara ateş çukurunun kenarında diye isimlendiriyor. İmam Taberi diyor ki o dönemde insanlarla cehennem arasındaki tek engel ateş şeydi ölümdü. Ölen cehenneme yuvarlanıyordu. Demek ki peygamber gelmeden de Bilgi gelmeden de sorumluluk ne yapıyormuş? Başlıyormuş. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Müslim'de geçen İyad bin Sariye'den olması lazım. Geçen bir hadiste. İnnallaha nazara ila ehlil ardi fe makatahum arabahum ve acemahum diyor. Allah o dönemde arz ehline baktı. Araf ve ajan, acem hepsine öfkelendi. Çünkü onlar Allah'a hakkıyla kulluk yapmıyorlardı. Ama Ya Rabbi bilgi gelmedi. Ya Rabbi Resul gelmedi. Ya Rabbi onlara bir kitap bilgisi gelmedi olsun. Yine bununla akıl vasıtasıyla, misak vasıtasıyla sorumluydular. E peki buradaki ayetleri ne yapacağız? İzade edeceğiz inşallah. İmam Şafi diyor ki arkadaşlar Risale'de Allah Subhane ve Teala Muhammed Sallallahu Aleyhi Vesselam sayesinde onları kurtarmadan önce onlar ayrı ayrı ikinde bir arada oldukları zamanda kafirdiler. Onlar kafirdiler. İmam Razi, Tefsir Razi tefsirinde Rasullullah Resaletinden önceki insanların kafir ve müşrik oldukları hususunda İslam ümmetinin ittifak ettiğini söyler. Ha, demek ki bilgi gelmeden önce de insanlar müşrikmiş kafirmiş anlaşıldı mı? Bununla ilgili mesela yine Müslim'de geçen İbn-i hadisi vardır. Ya Resulallah İbn-i Cüd'an kâne fil cahiliye Rahim ve yud'imil miskin diyor Hazreti Aişe. Ya Resulallah İbn-i Cüd'an cahiliyede yaşıyordu. Miskinleri doyuruyordu, ee, sılah rahim yapıyordu. Bu yaptıkların ona bir faydası var mı? Resulallah hayır diyor. O bir günden bir güne Rabbim beni bağışla demedi ki. Yani İbn-i kendisine bir bilgi gelmedi, kendisine bir Resul gelmedi, kendisine bir kitap gelmedi ama buna rağmen Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem onun sorumlu olduğunu beyan ediyor. Yine bir başka hadiste, bir Müslüm hadisinde ee, adamın tek geliyor, en ebi diyor babam nerededir? Fin nerede Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem? Adam... Gidiyor Resulullah adamı çağırıyor i̇nne, inne Benim babanda Senin babanda cehennemdedir diyor Benim babamda senin babanda nedir Cehennemdedir diyor Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Bakın kendi babası bile bir bilgi gelmeden Bir bilgi gelmeden ki Resulullah sallallahu aleyhi ve den Yaklaşık işte 40 yıl veya 35 yıl önce ölüyor ee, Yok Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemden daha şeyden, yani Risaletten nereden baksanız 40 yıl önce ölüyor ama buna rağmen o da sorumlu olmuş. Demek ki insanlar... Demek ki insanlar mutlaka nedir? Sorumludur bilgi gelmese de. Mesela İmam Nebevi bu hadislerin şerhinde kafir olarak ölen kimseye hiçbir ameli fayda vermez diyor İbn-i hadisinin şerhinde. i̇bn hadisinin şerhinde i̇bn Cüda'nın kafir olarak öldüğünü ve amellerin ona fayda sağlamayacağını söylüyor. Ve bununla ilgili açıklamalar var. Mesela bununla ilgili bir başka delil. İyi dikkat edin. İzheb ila Firavun'a. Git, o ne yaptı? O azdı diyor Allah teala. Firavun'a git o azdı. Allah Subhane ve teala Musa aleyhisselam firavuna gitmeden önce ona taagut ismini veriyor. Azgın ismini veriyor. Bundan dolayı İbn-i Teymi diyor ki müşrik ismi risaletten önce de sabittir müşrik ismi nedir? Risaletten önce de sabittir. Allah ve izna rabbuka Musa en etil zalimin. Allah Subhanahu wa Musa'ya seslendi. Zalim kavme git. Bak Musa Aleyhisselam risaleti götürmeden önce Musa Aleyhisselam İsrail oğullarına davet ve tebliğe bulunmadan önce o kavme Davetten bulunmadığında Allah subhanahu o topluluğu zalim topluluk olarak isimlendirmiştir. Niçin? Çünkü onlar Allah'a hakkıyla ibadet etmiyorlardı. Peki bir bilgi gelmedi onlara, bir rasul gönderilmemişti, bir kitap yoktu ellerinde olsun buna rağmen sorumluydular. Şimdi arkadaşlar her iki doğrunun da her iki görüşünde daha onlarca sayamayacağımız delilleri vardır. Peki ne olmuştur biliyor musunuz? Olan hadise şudur. Bir taraf şu delillerin tamamına göz kapatmış, bu delillere zırh çevirmiş, şu delilleri almış ve buradan yola çıkarak demiş ki Arkadaşlar içinde yaşadığımız toplumda insanlar şayet akideyi bilmiyorsa, itikadı bilmiyorsa, Rasulün tebliği ona ulaşmadıysa ya da fehmül hücce dedikleri onu anlamadıysa, onu anlamadıysa bu insan mesul değildir demişler. Ama buraya tamamen sırt çevirmişler. Bir taraf ise buraya sırt çevirmiş. Tamamen ki, hayır herkes sorun, herkes her şeyi bilecek. Bilmeden olmaz. Eğer bir insan bilmiyorsa o kafirdir, zalimdir, fasıktır demiş. İşte öyle değil. İşte bu meselenin çözümü bir önceki derste anlattığımız, bir önceki derste anlattığımız tasnifle ilgilidir. Eğer, eğer bir konu Risalet hüccetiyle, Açığa çıkan konulardan bir tanesi ise yani itikadi konulardan bir tanesi risalet hüccetiyle sabit olmuş ise bu bilgi ancak nedir? Resul vasıtasıyla öğrenilir. Burada cehalet mazerettir. Bunun tabi şartlar vardır, kayıtları vardır. Burada hüccet ikamet şartı gerekir. Bu bilgi kişiye ulaşmadan o kişi mükellef değildir. Ama bir bilgi risalet hüccetine ihtiyaç hissetmiyorsa... Bir bilgi Resul'ün bizzat beyanına ihtiyaç hissetmiyorsa, bir bilgi bizzat kitabi bir beyana ihtiyaç hissetmiyorsa, kişiler bunu misak hüccetiyle, fıtrat hüccetiyle veya Allah'ın görünen ayetleriyle bilmek zorundalar. Eğer bunu bilmezlerse sorumludurlar. Bakın her iki doğruyu da ne yaptık? Güzelce cem ettik inşallah. İslam alimlerinde bu konudaki görüşleri hep bu yöndedir. Peki bu bilgiler size ne işe yarayacak arkadaşlar? Bu bilgiler şu işe yarayacak. Birincisi siz bir konuyla karşılaştığınız zaman bir konuyla karşılaştığınız zaman itikadi bir meseleyle karşılaştığınız zaman önce bu ikili tasnifattan hangi konunun kapsamında olduğuna bakacaksınız. Mesela son peygamber. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem son peygamber mi değil mi? Son peygamberdir. Bu fıtratla bilinen bir esas mıdır? yer yeryüzüne bakarak bilinen bir esas mıdır yoksa Rasul'ün tebliği ile Rasul'ün beyanı ile bilinen bir esas mıdır İşte bu bu kısma girer bu kısma girer işte burada cehaletten bahsedilebilir ama şartları vardır işte burada tevilden bahsedilebilir i̇şte ama şartları vardır üzerinde icma olmaması lazım bunların detayları var tevilden bahsedilebilir ha, şimdi biz güncel itikadi meseleleri konuşuyorsak şimdi bu ee, buraya kadar öğrendikleriniz bir temel olsun. Şimdi binayı kuracağız. Siz bu binaya sıkı sıkı sahip çıkacaksınız. Şimdi binaya. Biz güncel itikadi bir meseleyi tartışıyorsak dedik ki güncel itikadi meseleler Risale Tücceti sabit olan meseleler değildir. Güncel itikadi meseleler. Yazın arkadaşlar bunu yedi kere yazın. Hatta bir suya koyun suyun için diyeceğim de ayıp olacak. Bunu yedi kere yazın. Ezberleyin. Bizim Günümüzde şu an muhaliflerimizle tartıştığımız ve güncel itikadi konular diye isim verdiğimiz konular burayla alakalı değildir. Tamamen burayla alakalıdır. Risalet hüccetiyle sabit olan konularla ilgili değildir. Risalet hüccetine ihtiyaç hissetmeyen konularla konulardandır. Yani yaratılış gayesiyle ilgilidir. O ama halakül cinn wal insa konusuyla ilgilidir. Bu konuyla ilgilidir. Peki bu neyi gerektirir? Bir, burada cehalet mazeret değildir. İki, burada tevil kesinlikle geçerli değildir. Tevil geçer, kesinlikle geçerli değildir. Mesela örnek veriyorum. Bir insan, Hatım-ül Enbiya, bu tevil geçerli değildir. De. Örnek veriyorum, örnek olsun diye. Üzerinde icme olduğu için geçerli değil. Tevil nerede geçerlidir, nerede geçerli değildir. Şimdi bir de oraya girdim mi? Bir arkadaş beyin devirlerim yandı demiş. İyice beyin devirleriniz yanar. Oraya hiç girmeyeceğim ben. Bir insan, khatamul enbiya, e, Nebilerin sonuncusu. Khatm kelimesi mühürlemek demektir. Mühürlemek demektir. Bitirmek demek değildir. Bitirmek. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem fazilet bakımından işte. Değer ve kıymet bakımından nebilerin en sonuncusudur ama ondan sonra da nebiler gelebilir. Ondan sonra da rasuller gelecektir. Ama Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemden daha değerli değildir. Onlar daha faziletli değildir. Böyle bir tevil yaparsa işte burada bu tevil geçerli midir değil midir konuşulur. Çünkü bu alanda Risalet hücceti ile ilgili Meydana gelen ihtilaflarda Daha doğrusu Risalet hücceti ile ilgili Risalet hüccetine ihtiyaç hisseden Risalet hücceti ile sabit Olan konularda cehalete Yer vardır şartlarına göre Bakın çıkıp da Murat Gezenler cehaleti mazeret görüyor falan demeyin. Tamam mı? Bunu bir ara yapıştırdınız üzerinden atmaya çalışıyorum. Hala atamadım böyle bir şey demeyin. Bunların şartları vardır, kayıtları vardır. Bazı konularda cehalet mazerettir, bazı konularda değildir. Bazı kimselere mazerettir, bazı kimselere değildir. E, hiç oraya girmiyoruz. Ama eğer bir konu Risalet hüccetiyle sabitse cehalet mazeret midir değildir midir burada tartışılır. Tevil geçerli midir değil midir burada tartışılır. Bir ayeti sen farklı anladın ben farklı anladım. Senin kafir olman gerekir mi gerekmez mi işte burada tartışılır bunlar. Ama burada kesinlikle tartışmaya mahal yoktur. Eğer bir mesele ki bizim güncel itikadi mesele dediğimiz meselelerdir. Bu mesele risalet hücceti ile sabit değilse fıtratla bilinmesi gerekiyorsa misak deliliyle bilinmesi gerekiyorsa gökyüzü ve yeryüzüne bakarak bilinmesi gerekiyorsa, yani yani la ilahe illallahın kendisi ise burada bir, cehalete kesinlikle yer yoktur. İki, farklı anlayışlara kesinlikle yer yoktur. Üç, bu konular muhkemdir. Dört, bu konulara muhalif gibi görünen bütün ayet, hadis, kavriler buraya göre teyvil edilir. Muhikem nasılsa göre tevil edilir. Sonuç olarak diyoruz ki biz güncel itikat meselesi olarak belirlediğimiz bir, teşri meselesi. Hüküm çıkarmak. Yani parlamentoda yapılan. İki, tahkim meselesi. Yani yerel mahkemelerde parlamentonun çıkardığı kanunlara hükmetmek. Üç, o kanunlara muhakeme olmak. Dört, teşri yetkisini Allah'tan karşısına vermek. Biz bu dört meseleyi inceleyeceğiz ve hararetli bir şekilde güncel itikat dediğimiz mesele bu dördüdür. Burada bu dört meselede 1, sana bir bilgi gelmesine gerek yok. Allah'ın teşri sahibi olduğuna ona boyun eğmen gerektiğine. onun heva ve onun dışında heva vermemesine boyun eğmemen gerektiğine dair sana kitabi bir bilgi gelmesine gerek yok bu bir. İki bu meseleler bir ayetle, bir hadisle ne bileyim iki ayetle sabit olan meseleler değildir. Buradaki meseleler onlarca ayetle sabit olmuştur. Onlarca ayette, yüzlerca ayette. Kur'an bunu açıklamak için, Nebi bunu açıklamak için gönderilmiştir. Bunu yani hatırlatmak için gönderilmiştir. Hatırlatmak, açıklamak demeyelim de hatırlatmak için gönderilmiştir. Onlarca, yüzlerce ayet vardır bu konuda. Önümüzdeki derste anlatacağım. Önümüzdeki derste Burada tevile, yanlış anlayışa kesinlikle ama kesinlikle mahal yoktur arkadaşlar. Umarım anlaşılmıştır. Fazla uzatmadım dersi. Beyin devreleriniz fazla yanmasın diye. Kısa tutmaya çalıştım. Farkındayım biraz hızlı konuştum. Ama arkadaşlar çözümünü bulmuşlar. İşte biraz yavaş dinle arkadaşım demiş. Birisi diyor ki hocam çok hızlı konuşuyorsunuz ben anlayamıyorum diyor. Diğeri de cevap vermiş biraz yavaş dinle diye. Mesele anlaşılmıştır inşallah arkadaşlar. Bizim güncel itikat dediğimiz meseleler burayla ilgilidir. Neyle ilgilidir? Risalet hüccetiyle sabit olmayan, fıtratla sabit olan, Misakla sabit olan Allah'ın görünen ayetlerle sabit olan meselelerdir. Bunlar için bunlarda cehalete yer yoktur. Tevile kesinlikle ne yoktur? Yer yoktur diyoruz. İnşallah dördüncü dersimizde teşri ve tahkim meselesini inceleyeceğiz. Bu ikisi birbirinin aynısıdır. Yani birbirinin aynısıdır. İkisi de uluhiyette Allah'a ortak koşmak'tır. Yani ikisi de turuyandır. İkisi de şirkin en üst en büyük tarafıdır. Kendini Allah'la aynı mesabede, aynı mesabede görmektir. Önümüzdeki hafta bu işin fıtratla, bu işin misakla olan boyutunu işleyeceğiz. Önümüzdeki derste inşallah bu bir. İkincisi diyeceğiz ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bunu bize onlarca ayette hatırlattı. İki bunu diyeceğiz. Bu konuda getirilen şüpheleri cevap vereceğiz. Önümüzdeki dördüncü derste. Beşinci derste ise iki meseleye değineceğiz. Tağuta muhakeme olmak ve tağutlara teşri yetkisi vermek. Yani oy atmak. Oy atmak. Ve arkasında diyecekse bunlar şirk midir? Şirktir. Şirk olduğuna delil var mı? Var. Nedir delil? La illallah. Kur'an'da la ilahe illallah beyan ettiği için bunların şirk olduğuna dair Kur'an-ı en az onlarca ayet getirmek mümkün ve bu arkasından da buradaki şüphelere özellikle tavukta muhakeme konusunda e, oyatma konusunda genelde bizim mallerin dışındaki insanlardan şüpheler çok geliyor ama tavukta muhakeme konusunda Maalesef ama maalesef üzülerek söylüyorum kafalar hala karışık. O kadar net, sarih bir şekilde meseleyi sunmamıza rağmen kafalar karışık ama kısa kısa o karışıklıklara Allah'ın izniyle gidereceğiz diyorum. Peki hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Bana dua edin. Eee... Allah subhanahu size merhamet etsin. Allah subhanahu size ve bizlere şefkat etsin. Allah subhanahu bize hakkı göstersin. Ona tabi olmakla bizi rızıklandırsın. Allah subhanahu wa batılı bize batılı batıl olarak göstersin. Ondan kaçınmakla bizi rızıklandırsın. Ve ahir da'wana